üçüncü peygamberlerin vazifesi de insanın iç alem temizliğinden sonra kitabı ve hikmeti öğretmesi talim etmesi kulun hikmeti Kur'an'ı ve hikmeti talak etmesi yani Kur'an'la derinleşmesi Allah'ın muradı nedir burada ben ne kadar Allah'ın muradını yakırım ne kadar ben ben uzaktayım hikmet nedir hikmet hadiselerdeki maddedeki her şeydeki sırrı yapı bu sırrı yapının adı hikmet ancak bu sırrın yapı satırları okumakla açılmıyor. Kalbin terakkisiyle açılmış oluyor. Sırlar ayar, yani buna marifetullah deniyor. Cenab-ı Hak tanındığı zaman işte kitapta derinleşme ve kalpte o sırlar açılmış oluyor. Peygamberlerin vazifesi bu üç vazife. Bunun da işte zirvesini peygamberlerde görüyoruz, eshab-ı kiramda görüyoruz. Bellahasıl Mevlana'nın güzel bir şeyi var. Dünya hayatı bir rüyadan ibarettir. Dünyada serbest sahibi olmak, imkan sahibi olmak, çoluk çocuk vesaire rüyadı define bulmaya benzer. Çünkü dünya malı, dünya nesli nesilden aktarılacak, dünyada kalacak. Cenab-ı Nebu'nün buyurduğu "Yömelâyam fu. Malun velâ benûne illâ men etallâ kalbin selîm." O gün bu dünyaya ait evlatlar, mallar vesaire dünyaya ait olan o şeyler bize hayra götüren ya da şerre götüren bu malzemeler orada dünyada kesilip kalır İlla men at bir kalbin selim Cenab-ı Hakk'a rafine olmuş, filiteden geçmiş, tezkiye olmuş, tasfiye olmuş, fucurdan uzaklaşmış, takva hayatı yaşayan bir kalp lider buyuruluyor. Ve o kalple biz karşılanacağız. Cenab-ı eğer rahmet saçan bir kulu isek belâsıl bütün malzemeler iki ucu bıçak gibi hem cennete malzeme hem de cehenneme malzeme. Yine Mevlana'da bir şey var, benzetme var, teşbih yapıyor. Kurdun diyor en diyor leziz gıdası diyor kuzudur diyor kurdu. İlk şey kuzudur diyor. Fakat diyor ne acayip bir şeydir ki diyor. Kuzunun diyor kurda diyor sevda diyor yani kendisini helak edecek dünya menfaatlerine rağmen olmasın. o şekilde kendisini helak etmesi. Gemi diyor suya şu diyor. Sen istediğin yere götürür gemi diyor. Bak gemin içi su alırsa sen diyor batırır helak eder buyuruyor. Yeni bir avcı ahmak avcıya benzetiyor. Dünyayı meyle edenlere, nefsane hayatına malup malup olanları bu dala avcı diyor, kuşun diyor, gölgesini diyor, hedefledi diyor, dalın üstünde kuş bile diyor, bu aptala hayret etti kaldı diyor. Cenab-ı Hakk'ın peygamberlerle kitaplarda bu kadar tepşiratı, o tepşiratı sırtını dönmesi, dünyevi arzuları meyletmesi. Cenab-ı Hakk'ın ikra bismi Rabbi kellezi halak buyuruyor. Bu kainat kitabını okuyabilme. Bir mütefekke de bunu söylüyor. Şu misali veriyor, bir diyor kedilerin önüne diyor kebaplar korsa diyor, kedi o kebapları yemeye başlar diyor afiyetle diyor. Fakat öteden bir fare geçse diyor, o kebapları bırakır diyor, farenin peşinde koşar diyor. İlahi lezzetten mahrum kalma, fani lezzetlere, şer lezzetlere tevail etme. Cenab-ı Hak yine bu imtihan malzemelerini bildiriyor. Ali 14. ayette Nefsane arzulara Özellikle hususiyetlerle kadınlara Oğullara yığın yığın biriktirilmiş Altın ve gümüşe Salma atlara O zaman o atlar meşhurdu Sağmal hayvanlara Ve ikinlere karşı düşkünlük insanları çekici kılındı Bir imtihan malzemesi olarak verildi Dünya hayatı geçici menfaatleridir kalbi varılacak güzel yer Allah'ın katındadır buyuruluyor Velhasıl dünya geliş sebebini unutmamak vazifemiz tazimli emrillah Allah'ın emrini titizlik ve ihtiram içinde yerine getirmek. Şefkatli halkillah Allah'ın bütün mahlukatı bizim için yaratıldı. Allah'ın bütün mahlukatına kapımızda kediden köpekten biri mesul olduğumuzun bir şuuru içinde bulunabilmek. Hidayet bekleyenleri hidayete kavuşturma vazifemiz. Kendimizden başlayarak çoluk çocuğumuz, akrabalarımız onu bir takım zamanımızın şerreninden korumak, bu televizyonun menfi filmleri, menfi propagandaları, internetin çıkmaz sokaklara, sokakların insafsızlığı, çünkü nesil çok mühim, sahabe İkram bu nesline çok itina gösterdi. Cenab-ı Hak bize duanı Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kureta'yunun gözümüzün nuru olacak bir nesil olması istiyor. Ve canli alem imama bize bu toplumda bir takva sahibi olabilmemiz. Cenab-ı Hak bizden bir tefekkür istiyor. Bizi bir çöl ortasını dünyaya getirmedi. Müzeyyen bir dünyada çiçekler insanlar için açıyor. Meyveler, sebzeler insanlar için. Hayvanlar insanlar için. Güneş insanlar için, ay insanlar için. Bu cihan insanlar için. Demek ki kulun bir idrak içinde olması, daima bir tefekkür içinde olması, Cenab-ı Hakk'ın azami düşünmesi, Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği lütufları idrak etmesi, o şekilde daima bir aman Rabbi demesi, hamd, şükür ve zikir halinde bulunabilmesi. Gıdaya dikkat etmek, gıdanın iki tarafı var. Bir maddi taraf, bir de manevi taraf vardır insan gıdaya muhtaç olarak dünyaya gelir ve bu ihtiyacını helalinden temin etmese insana iki şey müessirdir iki şey insan tesir eder bir aldığı gıda tesiri altındadır helal gıda ruhaniyet verir haram gıda şüpheli gıda kalbi hantallaşır duygusazlaştırır öndeki çukuru göremez hale gelir Mezarının farkında olmaz. Gideceği yerin farkında olmaz. Ağzınıza gelen lokmanın biri, ikincisi de beraberinde bulunduğun kimseye dikkat etmiyor oluyor. Beraber olduğu kimse seni hayra götürüyorsa ne güzel. Şerre götürüyorsa ne kötü. İnsan da bulunduğu için tesir altındadır. Daha bir radyasyon çıkar katten. Manevi bir radyasyon, o radyasyon tesir altındadır. Nasıl maddi bir radyasyon verir kapte de devamlı, kapte de müsbet menfi, devamlı bir radyosun biz bunun müsbetine feyiz diyoruz ruhaniyet diyoruz menfisini de gaflet diyoruz onun için cenab sadıkın Hak buyuruyor. Mevlana Sadiş-i ediyorlar diyorlar ki bak diyorlar bir kelp, köpek diyorlar esabı kefte Sadıklarla sar beraber olduğu için Kur'an'ı bir ifade kazandı iki peygamber karısı Nuh ve Lut Aleyhisselam'ın karıları ise fasıklarla beraber olduğu için cehennemlik oldu. Kocaların peygamber olması kafi gelmedi. Kurtarmadı onları. Onun için aldığımız dokma çok mühim. Beraberinde bulunduğumuz kimseler çok mühim. Bu televizyondaki menfi filmler vesaire, şu bu nefsane temavül ettiren filmler vesaire insan ruhunu karartan şeyler. Tabi gözler de bundan mesul gözlerde konuşacak mıyız? Ayet kelimede Cenab-ı Hak.